Arapça'da havari, beyaz, beyazlık, seçilmiş, kusursuz, halis, kendisini bir davaya adamış, candan dost ve yardımcı gibi anlamlara gelir. Bu kelimenin Habeşçe'den ve Nabati dilinden geçtiği de ileri sürülmüştür. Terim olarak özellikle Hz. İsa tarafından seçilmiş, tebliğ ve irşat görevinde ona yardımcı olan, terim olarak özellikle Hazreti İsa tarafından seçilmiş, tebliğ ve irşat görevinde ona yardımcı olan 12 kişilik grubu ifade eder. Bazı tefsir kitaplarında, Hazreti İsa'ya destek olan yakın arkadaşlarına niçin havari denildiğini, daha önce belirttiğimiz anlamlardan biriyle, bağlantı kurarak açıklayan olaylar anlatılır ve bunların kimler olduğuna dair bilgiler verilir. Batı dillerinde havari karşılığında kullanılan apostle ve apotre kelimeleri, Grekçe'de dışarıya gönderilen, bir görevi ifa etmek üzere yollanan kişi anlamındaki apostolos'tan gelmektedir. Hz. İsa'nın kendisini izleyen pek çok kişiden yalnızca 12'sine havari, elçi, apostolos adının verilmesi bu terimin özel bir kadroyu temsil ettiği anlamına gelir. Havariler Hazreti İsa adına konuşurlar. Kilise bu düşünceden yararlanarak havari Petrus vasıtasıyla kendisini doğrudan Hazreti İsa'ya bağlamıştır. Bir başka anlatımla Katolik kilisesinin başında kendini Petrus'un ve dolayısıyla İsa Mesih'in vekili olarak gören yanılmaz papa bulunmaktadır. Bu 12 havari matta'ya göre şunlardır. Petrus, Simon, Andreas, Yakup, Zebedin'in oğlu, Yuhanna, Yakup'un kardeşi, Filip, Bartelomo'u, Bartolomeos, Thomas, Matta, Vergi Mültezimi, Yakup, Alfeos'un oğlu, Tadeus, Gayur Simon ve Hazreti İsa'yı ele veren Yahuda İskariot. Fakat Yahuda İskariot'un Hz. İsa'yı ele vermesiyle birlikte 12'ler arasına Yahuda yerine Mattias seçilir. 12 havari'nin dışında Pavlus kendisini havari ilan etmiş ve Yahudi menşeli olmayan Hristiyanlar onu Musevi Hristiyan geleneği ise Barnaba'yı havari saymıştır. Havariler kiliseye ruhun bir hediyesidir. Hakiki havari mucizeler gösterir ve olağanüstü işler yapar. Havariler kilisenin temelinin bir parçası olarak görülürler. İncil'lerde de görüldüğü üzere 12'lik gruplar Yahudi düşüncesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu düşüncenin kökeni İsrail'in 12 kabilesine kadar uzanır. Bununla birlikte Hristiyanlıktaki bu kadrolaşma miladi dönemlerde varlıkları sona eren Ölü Deniz cemaatindeki 12 kişilik yönetici kadroya benzer. Erken Hristiyanlık herhalde bu mirası Ölü Deniz cemaatinden devralmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın havarilerinin sayısı belirtilmemiştir. İncil'lerde havarilere dair verilen bilgiler, Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerle çelişmektedir. i̇bn Hazm, İncil'lerde bu konuda yer alan ifadeleri esas alarak, Hristiyanlarca havari diye anılan bu kimselerin, havari olmak şöyle dursun, mümin bile olmadıklarını, aksine yalancı olduklarını, çünkü... Hz. İsa'ya tanrılık yakıştırdıklarını belirtir. Tuzak diye çevirdiğimiz mekr kelimesi, sözlükte bozgunculuk için gizli gizli çaba harcamak, plan yapmak, tuzak kurmak, tedbir almak, bir işi dört başı mamur yapmak gibi anlamlara gelir. Tuzak kurdular cümlesiyle Hz. İsa'yı öldürmek isteyenlerin hazırladıkları planlara işaret edildiği genellikle kabul edilir. Razi, burada Allah'ın dinini gizleme ve yok etme amacıyla kurulan tuzakların kastedilmiş olabileceğini de belirtir. Din düşmanlarının kurdukları tuzakların karşılıksız kalmayacağını vurgulamak üzere ve mekera fiilinin, Hainleri nereden geldiğini anlayamayacakları biçimde cezalandırma manasını da içermesine binaen, Yüce Allah'ın onların planlarını boşa çıkaran tedbirleri içinde bu fiil kullanılmıştır. Bu tür karşılık vermeye, Arap edebiyatında müşakele denir. Başka bir ayette kurulan bu tuzağa karşılık olmaksızında Mekir kelimesi Yüce Allah'a izafe edilmiş, ve onun azabına karşı güven duygusu içinde olmanın ne kadar yanlış olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte bazı bilginler bunu da takdir-i müşaakere olarak adlandırmışlardır. Mekir kelimesi Kur'an'da kötü sıfatı ile birlikte de kullanıldığından ve sözlükte tedbir alma ve bir işi sağlam yapma anlamları da taşıdığından Allah en iyi tuzak bozucudur diye çevirdiğimiz cümle şöyle de açıklanır. Cenab-ı Allah'ın mekri kullarınkine benzemez, hayra ve adalete yöneliktir, mahiyetine tam olarak nüfuz edilemez, önüne geçilemez. Öte yandan İslam ile ilgili eserlerde Allah Teala'nın İnkarcı ve günahkar kişilere kendi kendilerini aldatan ve girdikleri hüsran bataklığında daha çok batmalarına yol açan nimet ve imkanlar vermesi anlamına gelen istidraç kavramıyla Mekr arasında ikisinin de görünüşte cazip fakat gerçekte kötü sonuçlar içermesi açısından benzerlik kurulur. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gel bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren